Allah Azze ve Celle şu kısa ömrümüzde bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Allah Azze ve Celle hayırda yarıştıkça yarışan doymak bilmeyen o samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle sevdiği amelleri sevdirsin. Sevdiği insanların sevgisini de kalbimize nakşetsin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde her zaman cehaleti yermiş her zaman ilmin insana hayır kazandırdığını ve Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkanın ancak Allah'ın dinini bilen insanlar olduğunu söylenmiştir. Biz de kulaktan duyma törelerle veyahut Atadan babadan aldığımız mezhep kültürüyle Dini değil Allah ve Resulundan gelen bilgiyle Hayatımızı ve dinimizi yaşamaya çalışıyoruz İşte burada da ilim her zaman tekrarı gerektirir Öyle kitaplar vardır ki evde dokunur Öyle meseleler vardı ki evde dinleyerek de anlaşılır Ama Allah Azze ve Celle'nin kitabında Resulun'un sünnetinde Öyle ifadeler geliyor ki bir namazı düşünün. Evde de kılınır, camide de kılınır. Ama evlen cami arasında ne kadar birçok farklar var. En basidi her attığın adımda bir günahın silindiği gibi her attığın adımda ne yapıyor? Sana bir hayır kazanıyor. Onun dışında cemaatin havası İnsanların bir arada Allah'a dua etmeleri, kıyam etmeleri, ruku etmeleri senin amelinin de neyi kabul olmasına sebep veyahut bir fakiri, bir hastayı, bir düşkünü birçok şeyi tespit edip hayır işlemene de sebep olur veyahut yaşadığının farkına varırsın veyahut bir bidat işlenir, onu engellersin yani namazın insana böyle faydası olduğu gibi İlim ve ilim meclisleri de böyle faziletli yerlerdir. Bir gün Allah Resulü ve Vesselam mescide geldiğinde bir grup insanın toplanıp Kur'an okuduklarını görüyor. Bir kısım insan da toplanmış aralarında ilim müzakere edildiğini görüyor. Şöyle bakıyor Kur'an benimle geldi gidiyor ilimle meşgul olan insanların arasına oturuyor. Onun daha faziletli olduğunu söylüyor. Demek ki kardeşlerim ilim insana çok şey kazandırıyor. Çok şey kazandırıyor. Veyahut bizim farkına varmadığımız öyle güzellikler oluyor ki Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri var. Ne yapar bunlar? Allah'ı zikreden insanları ararlar. Ve buldu mu bütün öbür melekleri de haber verir. Ta arşa kadar ne yapar? Kuşatırlar. Allah Azze ve Celle orada kendisini zikreden kulları muştularlar. Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi bildiği halde ne yapar? Kullarım benden ne istiyor cenneti? Hiç görmüşler mi? Hayır görselerdi oraya girmek için ellerinden gelen her şeyi ne yaparlardı? Yaparlardı diyor. Peki benim neyimden sakınıyorlar? Cehennemimden peki cehennemi görmüşler mi görmemişler peki görselerdi ne yaparlardı girmemek için ellerinden gelen her şeyi ne yapar yaparlardı ben de onların istediğini verdim korktuklarında ne yaptım emin kıldım diyorum. hadis bitmedi bakın melekler diyor ki ya Rabbi onların arasında oradan gelip geçerken veya öylesine gelenler de var onlar gibi değil onlar ne olacak? Allah Azze ve Celle diyor ki onlar öyle bir topluluktur ki aralarında aldıklarını ne yaparlar? ıslah ederler. Ben onların hürmetini onları da cennete koydum. Diyor. Yani hakikaten tevhid ehlinin ve tevhid ehlinin yaptığı şeyler hem kendilerine hem topluluklarına hem de onların yanına gelen insanlara ne yapıyormuş? Fayda veriyormuş. O yüzden kardeşlerim böyle şeylerin kıymetini bilin. İşte derslerimiz de böyle devam ediyor. Belki e, kardeşimiz ben bir soru sorayım da konu olsun diyor. Herkesin düşündüğü gibi kendisini düşündüğü gibi insanları düşünmeye zorlayabilir ama biz avare değiliz. Öyle belli bir saatlerde de ders yapan olmadığımız için düzenli e, dersten sonra inşallah konuşalım. <gülüyor> e, düzenli dersler yaptığımız için birbirlerine de aynı. Mesela bir tren yolunu düşünün. Lokomotif arkasından vagon, öbür vagon. Öbür vagon nedir? Bir bir. Birbirlerini teker tıkır çeker ne yapar? Gider. Bu da nedir? Dersler de birbirini takip eden dersler olursa insana ne yapar? Fayda verir. Ama kardeşimiz her hafta gelir birbirini takip eden bir soru sorar. Biz de cevap vererek onu da işleyebiliriz da gayet olur. Evet. aleykümselam Hoş geldin. Bugün dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Geçen hafta e, isim ve sıfatların Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da ve Sünnet'te zikredilen bazı sıfatların üzerindeydik. Aynen devam ediyoruz inşallah ehl-i sünnet vel cemaat müminlerin ahirette gözleriyle rablarını göreceklerine bu nimetin cennet ehli için lezzet verici nimet olduğuna onu ziyaret edip kendisinin onlarla onların da kendisiyle konuşacaklarına iman ederler Evet, buna da delilimiz kıyamet suresinin 22 ve 23. ayetlerine baktığımızda o gün öyle yüzler vardır ki ne yapacak ışıldayacak, ışıl ışıl e, parlayacak ve Rablarına ne yapacak? Bakacaklar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla beraberken bir tanesi tutuyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü biz Rabbimizi görecek miyiz? ve Vesselam siz diyor şu ayın 14'ünü görmekte birbirinize zorluk çıkarır mısınız? Hayır ey Allah'ın Resulü yarın kıyamette cennette en son nimet olarak Rabbinizi ne yapacaksınız böylece göreceksiniz hatta bununla alakalı cennetle alakalı rivayetlere bakarsanız müslümü de bulursunuz en yakın Allah Azze ve Celle cennetliklere söylüyor isteyin bakayım ne isterseniz benden onlar diyecek ki diyor daha ne isteyelim bir şey gönlümüzden geçse hemen tabakta hazır bir bitkiden bir tane alsak ağzımıza hemen kopardığımız yerden nedir bir yenisi çok ayrı bir lezzette daha ne isteyelim ki Yani birçok nimetler sayıyorlar ben muhtasaran gidiyorum Allah Azze ve Celle onlara diyor ki siz dünyadayken sıkıştığınızda başınız dara geldiğinde kime gider bir şey sorardınız İşte alimlerimize e gidin sorun sana herkes kendi alimine ne yapacak gidip soracak toplanıp grup grup alim onlara diyecek ki diyor siz dünyadayken nasıl dua ederdiniz ya Rabbi bize cenneti ve cennette cemalini göster isteyin sana diyecek diyor ve herkes Allah'ın cemalini görmeyi isteyecek ve herkes ameli nispetinde Rabbini ne yapacak görecek diyor bu ehli sünnetin itikadıdır kardeşlerim hiç kimse Allah Azze ve Celle'yi dünyadayken gözle ne yapamaz göremez Bu ehli sünnetin itikadı değildir Öyle topluluklar çıkmıştır ki Kur'an ve sünneti devre dışı bırakarak Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia edemez diyerek bir fırkanın oluşmasına sebep olmuşlardır Bunlar neden böyle çıkmıştır? Çünkü Kur'an ve sünnetten nasipleri olmayınca, ha diyeceksiniz ki hiç mi Kur'an okumuyorlar? Okuyorlar. Ama e, anlayışları, menheşleri bozuk olduğu için Kur'an'ı sünnetle konuşturmayıp da Kur'an'a tutup mesela bir kısım ne diyor? Bunun zahiri manası var. Batini manası var. Yani zahiren böyledir ama siz batinen bunu ne yapamazsınız? Anlayamazsınız. Yani İlmü Vedün diye bir şey oluşturarak insanlarda ne yapmışlardır, anlayışta sıkıntı koymuşlardır. Mesela bu taifelere gidin, bakın Kur'an'da birçok kıssa var. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın kısası Belkıs'in taht ilanı alakalı. Veya Musa Aleyhisselam'ın hazırlan olan nedir kısası var. Musa Kelimullah olduğu halde Allah Azze ve Celle'nin yanındaki insana vahyetini ne yapmıyor, bilmiyor. Bunları gündeme getirerek bazı kısımları Allah razı olsun. Titreme lan. Korkuyor musun? İnsanların hafızasında bir yol tutturarak ayetleri malzeme kullanarak pis fikirlerini ne yapıyorlar? Yayma yoluna gidiyorlar. Bakın Ayşe annemiz Müslüm'de gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, sen Rabb'ını gördün. Mü? Nasıl bir soru? Çok net bir soru bakın. Ya Ayşe o bir nurdur, nasıl göreyim diyor. Yani kim dünyadayken Allah'ı gördün iddia ederse o nedir? Bir yalancıdır. Çünkü Şura suresinin 52 ve 53. ayetlerini okursanız orayı Allah hiç kimseyle karşılıklı görüşecek nedir konuşacak değil. Ya bir perde arkasından ya bir vahiyle yani melekle ya da ilham yoluyla ama karşılıklı ne yapma görüşme ayetle de mümkün değil hadisle de nedir mümkün değil bunların dışında bir insan tutup da Allah Azze ve Celle'yi gördüğünü onunla konuştuğunu söylerse bu nedir bu apaçık bir yalancıdır Allah'a iftira etmiştir işte ehl sünnetin itikadı ancak kıyamette cennette en son nimet olarak ne yapacak müminler Rabbini görecekler fakat burada bir nokta daha var kardeşlerim Ehli sünnetin itikadında Tirmizi'nin naklettiği en yakın bulabileceğiniz yerde 3 tane rivayet geliyor ikisi zayıf birisi Hasan İbn Abbas'tan. Allah Resulü aleyhissalatü ve rüyada Rabbini en güzel surette gördüğü bu da Seleften bazı kısım demiştir ki Benim kanaatim de o yönlüdür İbn Teymiye de bu yönlü Allah kendisine razı olsun Rabb'ı rüyada görmek sadece Peygamberlere mahsustur Onun bazı özellikleri vardır Resullerin Bu da o özelliklerden bir tanesidir Demiştir ama Seleften bir kısım Allah onlardan da razı olsun Demiştir ki Resul de bir kuldur O görmüşse insanlar da görebilir Demiştir ama benim kanaatim öbür yönlüdür. Ama iki taraftan da kim ne düşünürse bir şey deme hakkına sahip değiliz. Rüya da var ama gerçek gözden nedir? Görmek mümkün değil. Evet bu da Ehli Sünnet'in itikadından bir itikattır. Ehli Sünnet vel cemaat Allah azze ve celle'nin gecenin son üçte birinde yücelik ve büyüklüğüne yakışır bir şekilde dünya göğüne nuzul etmesi vardır. Bu da bizim itikadımızdan bir tanesidir. Gelen rivayete baktığımızda Allah Azze ve Celle gecenin üçte biri geçtikten sonra en alt semaya iner. Yok mu benden isteyen? Onu vereyim. Yok mu benden mağfiret dileyen? Onu affedeyim der. Bu ta seher vaktine kadar ne yapar? devam eder. Her gece böyle diyorum. Maalesef kardeşlerim öyle insanlar vardır ki bu meseleyi ne yapmamışlardır. Kabul etmemiş, inkara gitmişler. Hatta Şeyhül İslam Allah kendisinden razı olsun İbni Teymiyye'ye onun en hastalığı olan İbn Kayyım'ı hala iftira kampanyası ne yapar devam eder. İşte onlar Allah'ı insana benzetmişlerdir. Şöyle şöyledir. İşte şunu şunu demişlerdir diye Şöyle bir rivayet var gelir. Bir gün İbn-i Teymiye hutbedeyken kendisine bu rivayet soruluyor. Çünkü Akide'de üstat birisidir. Kıbraşıp durma len. Tam inerken nasıl inme? Bu inme nasıl olur? i̇bn Teymiye diyor ki ben kulum. Ha işte aynen ben böyleyim. O da Allah kendine şanına nasıl yakışırsa öyle iner. Bu sözü saptırtarak işte benim gibi iner dedi tipinde İbn-i Teymiye hala nedir? İftiralar atarlar hatta tekfir derecesine kadar giderler. Bizim itikadımız nedir? Diğer derslerde de görüyorsunuz. Nasıllığına, niceliğine şeyine gitmeden olduğu gibi. Bu soruyu sormadan o kendine yakışır çağına yakışır. Nasılsa o şekilde ne yapar? Nuzul eder. Biz bunu ne yapmıyoruz? bilmiyoruz. Bizdeki itikat nedir? Aynen istiva meselesinde olduğu gibi istiva nedir? Malum. Bilinen bir şey. Naslarla gelen. Keyfiyeti meşhur. Bilmiyoruz. Bize bir şey bildirilmiş mi? Bildirilmemiş. İnanmak dinin bir gereği. Çünkü inanmıyorum dediğin zaman ne yaparsın? Dinden çıkarsın. Peki soru sormak? Bidat Atın o bidatçıyı diyor. Demek ki bu tip insanları bu meselelerde ne olursa olsun barındırmamak gerekiyor. Nasıl ki vücut hastalığı varsa kalp hastalıkları da vardır kardeşler. Kalp hastalıkları girdi mi beden hastalığına bu ne yapmaz? Benzemez. İnsanı yer bitirir. Uykusunu kaçırır. Kardeşliğini bozar. Yani insanın ruhaniyetini bozar. Birçok insanın psikolojik rahatsızlıklar olduğunu görürsünüz. Yani bir insanın gözünden anlarsın birçok rahatsızlığını, yüzüne baktığında. Bunlar hep kalpteki sıkıntıların insana verdiğidir ki dindeki bu hastalıklar yani fıtratı bırakın. Dindeki bu hastalıklar insanı öldürdüğü gibi gelen nesilleri de öldürür. Bakın geçmiş ümmetlerden bize sirayet eden pisliklere bakın. Aynen aynı ortamındaki şeylerle devam ediyor mu? Kaldırmaya bir kalkın bidat ehlindekini sizlere nelerle hücum ettiklerini görürsünüz. Onun için Allah bizleri böyle şeylerden temizlesin. Biz de nasıl ki edirleyi şeriyemiz ikiyse ise Kur'an sünnet her meselede nedir? 2'dir. Maalesef diğer fırkalarla anlaşamadığımız noktalar yine hep bu edirleyi şeriyedeki ee, birleşemediğimiz noktalardır. Kur'an ve sünnete bir şey ekleme, Kur'an ve sünnete bir şey çıkarma, bunun önüne bir şeyleri getirme, her zaman ayrılığa anlayışın e, sıkıntı yarattığı noktalara kadar insanı ne yapıyor? Getiriyor. İşte bu meselede de, nuzul meselesinde ise de e, selefin itikadı olduğu gibi alma, o kendine yakışır şekilde yüceliğe, büyüklüğe nuzul ne yapar? Eder. Bunun ötesinde bir tek kelime ne yapamıyorsunuz? Yapamıyorsunuz. Evet. Yüce Allah'ın kıyamet günleri gününde kullar arasında hüküm vermek için yüceliğine yakışır şekilde geleceğine inanma. Bunun da alakalı daha önceki derslerde gördüğünüz gibi Allah Azze ve Celle kıyametten bahseder Allah o günde bizleri korusun, arşının altında gölgelenenlerden eylesin hakikaten Ayşe annemizin e, naklettiği rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam diyor ki o gün bacak bacağı ne yapar? dolaşır ve insanlar çırıl çıplak sünnetsiz yeryüzünde ne yapacak? diyor. Ayşe annemiz o gün utanmazlar mı? o gün sıkılmazlar mı diye sorduğunda ne diyor aleyhissalatü vesselam vallahi diyor o gün insanların öyle derdi olacak ki kimse kimsenin ne yapacak yanındakinin kim olduğunu bilmeyecek diyor işte kardeşlerim yeryüzü dümdüz olduğunda, hallaç pamuğu gibi yeryüzü sarsıldığında insanlar yerden mantar gibi bitip e, mahşere doğru geldiklerinde işte orada Allah Azze ve Celle o insanlara gelecek ve seslenecek. Melik benim, kral benim. Haydi dünyada kim krallık, kim meliklik iddia ettiyse çıksın ortaya. Ve kim yeryüzünde kimi memnun etmek için amel ise gitsin ücretini ne yapsın onlardan istesin denecek diyor ve yeryüzünde ilk Allah Azze ve Celle'nin gelmesi bu yönlü. Bu da bizim itikadımızdan bir itikattır. Ve neticede orada herkes gidecek. Kim kalacak? İki taife kalacak. Kim onlar? Biri müminler. Birisi de kim? Münafıklar. Hani Bakara suresinde onlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Allah da onlara tuzak kurmuştur diyor ya bakın münafıklar o noktaya kadar müminlerle beraber Allah Azze ve Celle onlara bensin Rabbinizim dediğinde o müminler diyecek ki korkacaklar çünkü celal sıfatıyla tecelli ediyor biz senden Rabbimize sığınırız deyip Allah Azze ve Celle'yi tanımayacaklar ve Allah Azze ve Celle onlara tanıyacakları bir sıfattan tecelli edince müminlerin hepsi ne yapacak secdeye kapanacak bir taife ne yaparsa yapsın secdeye kapanamayacak. Sırtının üzerine geriye düşecek. İşte Allah'ın onlara kurduğu tuzak da nedir? Odur. Onlar da münafıklardır. İşte bu da ehli sünnetin itikadındandır. Allah Azze ve Celle onlara kendi yüceliğine yakışır şekilde ne yapacak? Gelecektir. Görünecektir. Evet. Allah'ın ve peygamberin haber verdiği şeylere kesin olarak inanma, eksiksiz olarak ikrar etme, onların haber verdiği şeylerde hiçbir şekilde şüphe ve tereddüde kapılmaksın, her yönüyle amel etmek ehl-i sünnetin itikadıdır. Evet. İmam Süfyan bin Uyeyne diyor ki Allah kendisinden razı olsun bu meselelerde bakın. Onların e sözlerini nakledelim allah Teala Kur'an'da kendisini vasfettiği hususların tefsiri okunduğu gibidir ne keyfiyeti vardır ne de benzerlik yani diğer derslerde de hatırlayacak olursanız biz Kur'an'ın önce mantıkuna muhatabız mantık neydi Arapça olan Arapça inen şu Kur'an'ın herkesin anladığı dilde meale dökülmesi. Buna mantık denir. Mefhum neydi? O mantuka verilen muradı ilahi. Yani Allah'ın Azze ve Celle'nin yüklediği. İşte biz isim ve sıfatta neye muhatapmışız? Mantukuna. Olduğu gibi ne benzetmesine ne de bir şeyi çıkarmasına ne yapmıyoruz? Gitmiyoruz. Bunu anlatabildim Bu kesin kaydedir. Bakın. Bu kaydeden çıkanlar sağa sola hep gitmişlerdir, kaymışlardır. Biz olduğu gibi ne yapıyoruz? Bırakıyoruz. Hatta öyle insanlar var ki Ebu Sa'id hocamıza da bizlere de iftira atarak bu konuşma meselesinde, ses meselesinde işte harfle, sesle konuşma diye tevil eden insanlar var. Halbuki selefin itikadına baktığımızda ne diyorduk biz? Teşbihsiz pekifsiz, tatilsiz, tahrifsiz diyor. Şimdi Allah konuştu. Nasıllığına, niceliğine gitme var mı? Peki gidenler var mı? Var. O gidenler biz gitmeyenleri cehmiye diye suçluyor mu? Peki Allah'ın eli var dendiğinde o ele bir şey mi yükleyeceğiz? Allah'ın gözü var dediğinde onlarda da git o zaman. Harfe sese gidiyorsan Demek ki nasıllığına, niceliğinde ne yapmayacak mısın Gitmeyeceksin. Olduğu yerde haddini bilip kalacaksın. Bunu kim söylerse söylesin. Peygamber söylememişse, sahabe de söylememişse, o zaman senin orada ne yapman? Kalman lazım. Ama ilim ehlinden birisi demiş, Allah ondan razı olsun, iştahat etmiş, hata etmişse bir ecir, isabet etmişse kecir var. Ama alimlerin sözlerini toplayarak illa bu doğrudur diye hatasını da doğru olarak getirirsen ondaki aldığı ecdi sen ne yapamazsın? Alamazsın. Ha bu dört e, kaydeden de dışarıya çıkıp ben tevil ederim burada şu da var diyorsan o zaman kusura bakma sen selef değilsin. Selefe muhalefet eden haleften bir tanesisin adını, rengini gösterirsin. Biz de ona göre ne yaparız? Muamele ederiz. Ama sen bizden gözüküp rengin farklı olursa e sen istediğin kadar bizim gibi gözük. Şimdi adam bir elbise diktirmiştir. Üzerine güzelce oturmuştur. Karşıdan gö gören de ne yapar? Ya ne kadar güzel takım diktirmişsin. Adam der ki ben takım diktirmedim. Benim üzerimdeki süveter. Ya olur mu takım? Karşıdaki sen de ne görüyorsa ne yapar onu söyler. Sen kendinde hissettiğin ancak senin hissettiğindir. Senden çıkan ter, koku neyse karşıdaki ne yapar? Onu söyler. Öyleyse selefin itikadında ne varmış? Hiçbir benzetmesine, <gülüyor> keyfiyetine gitmeden olduğu gibi kabul etme. Bakın Allah ondan razı olsun. İmam-ı Şafii de bu konuda diyor ki: ben Allah'a ve Allah'ın muradı üzere, Allah'tan gelenlere, peygambere ve peygamberin muradı üzerine peygamberden gelenlere inandım. Allah onlardan razı olsun. İsim ve sıfatta söylediği bunlar. Ne demek bu? İmam-ı Şafii diyor bakın. Allah'a Allah'ın murad ettiğine, Resul'e Resul'un murad ettiğine. Niye? Kur'an ve sünnet nedir? Vahidir. Bizde inkarı küfür, inanmayan ne yapar? Kafir olur. Başka bir kelime var mı? Falan alimin teviline, falan alimin sözüne iman ettim diyor mu? Yok. İmam-ı Şafi büyük üstadlar Yine bakın, Elvelit bin Müslüm el-Kureyş'i diyor ki, Ben Evzai'ye, Süfyan bin Uyeyni'ye ve Malik bin Enes'e Allah'ın sıfatları ve görülmesi hakkında hadisleri sordum. Hepsi de şöyle dediler bunları geldikleri gibi alın keyfiyetleri üzerinde düşünmeyin Allah onlardan razı olsun bakın bunlar tabinin insanları onların üzerinde ne yapmayın düşünmeyin oldukları gibi ne yapın alın bizim selefimiz bunlar bizim selefimiz bu insanlar Malik bin Enes diyor ki bidatçılardan sakının bakın kendisine bir soru soruluyor Bidat nedir? Bidatçı nasıl anlaşılır? Bakın diyor ki Bidatçılar Allah'ın isimleri, sıfatları, kelamı, ilmi ve kudreti hakkında konuşup duran sahabelerin ve güzel bir şekilde onlara tabi olanların sustukları konularda susmayıp konuşan kimselerdir. Bakın tekrar ediyorum. Bidat nedir diye sorduklarında Onayı tarif ediyor? Sünnetin zıttı demiyor bakın burada. İsim ve sıfattan konuştuğumuz için. Bidatçılar Allah'ın isimleri, sıfatları, kelamı, ilmi ve kudreti hakkında konuşup duran, sahabelerin ve güzel bir şekilde onlara tabi olanların sustukları yerde susmayıp konuşan insanlardır. İşte Bidatçı kimmiş? Bunlarmış. Günümüzde birileri çıkmış, ben şirayı bitirdim. Ben burayı bitirdim. Yok şu kadar kitap okudum. Şunu tevil ettim. Şöyle şöyle ettim diyor. Bir kere Ömer diyor ki kim ben alemim diyorsa o koyu bir cahildir diyor. Kim müminim diyorsa o kafirdir diyor. Kim diyor ben cennetliyim diyorsa o da cehennemliyim diyor. Levent hoş geldin. Aleyküm selam ve Hoş geldin. <gülüyor> Bir kardeşimiz yer verebilir ya da istersen. Evet. Bir adam malik ediyor ki Hatırlament sen nöbetten çıkmışsın. Öyle mi? Az. Misafire şey yapmak lazım. Çökün o sağ şey bir tarafa. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tamam. Oturun bir. Tamam. Arkayı oynadın mı? Tamam. Evet. Söz devam ettireyim inşallah. Allah kendisinden razı olsun. Demek ki Malik bin Enes'e bidatçılardan sakının dediğinde bidat nedir diye soruluyor. Kendisi de diyor ki bidatçılar Allah'ın isimlerini sıfatlarını, kelamı, ilmini, kudreti hakkında konuşup duran sahabelerin ve ona en güzel şekilde tabi olanların sustuğu yerde susmayıp konuşan insanlardır diyor. Bir adam İmam Mali'ye geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Rahman arşa istiva etti ayet hakkında nasıllığını soruyor. Deminki söylediğim şeyi bu meselenin akabın İmam ne diyor? İstiva bilinmeyen bir şey. Ama nasıl olarak ne yapan? Gelinen. Keyfiyeti bizce meçhul. İnanmak dinin gereği. Vaciptir diyor. Akabinde e, soru sormak bidattır. Ben seni sapmış birisi görüyorum diyerek ne yapıyor? Onu meclisten attırıyor. İstiva malum bilinen ya yani lan gelen Keyfiyeti nasıllığına, niceliğine ne yapılmıyor? Gidilmiyor, meçhul. İnanmak imanın gereği. Ama bu konuda soru sormak neymiş? Sapmaya sebep. Çünkü sahabede var mı böyle bir soru? Yok. Ona güzel bir şekilde tabi olan da var mı? Yok. Olduğu gibi ne yapmışlar? İman etmişler. İşte olduğu gibi iman etmeyip de nasıllığına, niceliğine gidene ne yapıyor? insanın saptığını söylüyor ve o meclisten o insanın çıkarılmasını imam emrediyor Allah kendisinden razı olsun bakın İmam Ebu Hanife Allah kendisinden razı olsun Allah'ın zatı hakkında hiç kimsenin kendiliğinden bir şey söylememesi gerekir aksine Allah kendi zatını ne ile nitelendirmiş ise onu öylece nitelendirir bu konuda kendi görüşüne göre hiçbir şey söyleyemez alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir ona Allah'ın her gece dünya semiasına inme sıfatı hakkında sorulduğunda Ebu Hanife'ye Allah keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde iner diye cevap vermiştir ama bugün günümüze baktığımızda sohbetin başında da dediğim gibi ilim olmayınca Kur'an ve sünnet dendiği halde Kur'an ve sünnetten insanların nasibi olmayınca Allah Azze ve Celle nerededir diye sorsak ne derler? Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Hepimiz tevhid ehlimiz, öyle ehli olduğumuzu söylesek de kendi aile efradımızın içinde sorsak muhakkak bizim zıttımıza bir söz söyler. Doğru mu? Yani anneye, babaya, ebeveyni, amcaya, teyzeye, halaya gidin. En yakınları yani komşuya gitmeden muhakkak Allah nerededir diye sorsanız ne derler? Nerede anarsan Oradadır Ne göğe çıkmış ne yere Hiçbir yere sığamamış nereye sığmış Kalbinin Müminin kalbine derler Yani Anadolu'da gezen <gülüyor> Bu sözlerdir Halbuki Ebu Hanife bile Allah kendisinden razı olsun Fıkır Ekber'de gelen O meselelerde Allah Azze ve Celle ile alakalı isim ve sıfatlarda hiçbir müşkülatı yoktur Ama insanlar kendi akidelerini dahi okumaktan aciz olmaları hasebiyle e, halk arasından gelen sözleri almış ama doğru olanı ne yapmamıştır? Almamıştır. Bunu nasıl olduğunu hiç düşündünüz mü? Toplumumuz şu anda yaşadığımız şu toplum Hanefi mezhebinden değil mi? Değil, Dur şimdi. Hanefi mezhebinden değil mi? <gülüyor> evet. Şimdi Hanefi mezhebinden olmasına rağmen Ebu Hanife'nin fıkıh ekber gibi bir kitabı bak tercüme edilmiş. Şu an biz de tercüme ediyoruz. Şu an elimizde bitmek üzere. Bu kadar güzel tercümeler olduğu halde tercümelerde sıkıntı yok. Bir yerde var iman artar artmaz meselesinde. Onun dışında isim ve sıfatla arıza yok fıkıh ekberde. Tercüme de edilmiş. Hatta ben ta çocukluğumda bile onu gördüm. Ufacık ana maddeleriyle bile çok muhteşemdi. Yani ben ta eski 17-18 yaşlarımda okudum ben bunu. O zaman da mükemmeldi. Buna rağmen neden bu tesir etmiyor da halk arasında Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları dediğimizde o kulaktan duyma söz geliyor. Neden? Hiç düşündünüz mü? Hı? Ee, okuma olmadığı halde birileri konuşuyor, yayma var bizim tevatürler geçerli demek ki Türk toplumunda Türk toplumunda ne var? ilmi bir şeyi öğrenen hakikaten tevhid ehlinde bir davette ciddi bir sıkıntı var öğrendiğini öğretmede tevhid ehlinde çok ciddi sıkıntılar var bir bidat ehline bakıyorsunuz doğru olmadığı halde Allah'a iftira olan ki bu meseleler Allah'a iftiradır Allah'a iftira olan bir meseleyi Allah adına Anlatırken sıkılmıyor çarşı pazar ama bir tevhid ehli doğru olan bir şeyi anlatmada sıkıntı duyuyor. Bu sıkıntının ne olduğunu kendinizin çözmesi lazım. Hatta Ebu Hanife bu meselede çok da ağır ifadeler kullanır. Allah nerede diye birine sorsam o da bilmiyorum derse ne der? O da kafirdir. Der. Yani çok ağır ifadeler diyor. Ben buraya katılmasam da çok ağır ifadeler vardır. Ama bu toplumun e, itikatta Ebu Hanife'nin itikadını değil de Maturidi itikadını alması ve Maturidi itikadında da ne var? İslam dini akıl dinidir. Mantık dinidir. Akla ve mantığa uymayan alınmaz tipinde. Adam ta 330'da doğmuş. Bir kitap yazmış. O yazan kitap hala toplumda okunmadığı halde ezberletilmiş. Kafadan kafaya ne yapılıyor? Yayılabiliyor. Ebu Hanife'nin itikadı kitaplara da dökülmüş ama ne okunuyor ne de anlatılıyor. Akademik olarak bu eğitim verilse bile öğretilmiyor bakın. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Kardeşlerim bunda eee bizim çok ciddi ve çok eee öğrendiğimiz doğruları güzel bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak büyük sıkıntı doğacak. Doğmuş da zaten. Bugün öyle hale gelmişiz ki e, doğruları gündeme getiremeyen, getirdiğinde sapıklıkla itham edilen insanlar haline gelmişiz. Doğru mu? Herkes bugün eve gittiğinde Allah izin verirse bir denesin. Allah'ın isim ve sıfatlarını şöyle bir anlatmaya böyle bir e, denesin bakayım tepkiler nasıl geliyor. Ama alt zeminde onlara bir şey verememişseniz doğru olan bir şeyleri anlatmakta da ne yaparsınız? sıkıntı duyarsınız sene kaçtı 96'lı yıllarda bir Türkmen kardeş geldi Iraklı dediler ki Hüseyin abi alim birisidir bunu derse götürdük bize sohbete götürdük sen o zamanlar yoktur adam. kimin eviydi de hatırlamıyorum ha, hatırladım dedik ki bize bir sohbet et Türkçe zayıftı girdi arş meselesinden Allah'ın neredeyki meselesinden soru sordu çoğu arkadaş da bilmiyordu bu meselelerde bak dedi Ebu Hanife kafir diyor öylesi siz kafirsiniz de. Allah de. bunu demediğiniz müddetçe kafirsiniz ve ben size hiçbir şey öğretemem dedi. Yani ilk burada bu yoksa din de yok dedi. benim size anlatacak hiçbir şeyim yok dedi yani iki saatten fazla bir cedel ortamı oluştu ortayı kardeşlerle bulmak çok zor oldu. Adam ben misafir ettim. Sabah e, gönderdim. Hala dikti. Giderken de dikti. Yıllar sonra Konya'da rastladım ona. E, hiç kimse kendisine itibar etmiyor. Bildiği hiçbir şeyi insanlara aktaramıyor. Kendi başında. Ve Konya'daki arkadaşlara bunu çektim, monte ettiğimde bile fazla sürmedi. Onu dışladılar, attılar. Yani insan bir şeyi bilse de o bildiğini karşıya anlatma ancak nebevi metottan olacak. O metodun dışında ben anlıyorum sen de anla tipinde atarsan zaten yılların getirdiği bir bağnazlık şu toplumda hala devam ediyor. Sen bunları kolay kolay yıkamazsın ama güzel bir şekilde o topluma dini ne yapacaksın anlatma yoluna gideceksin. Allah'a hamdolsun bugün birçok kitaplar tercüme edilmiş bizim yanımıza yani kolay olarak gelmiş ve biz bunlar çok rahatlıkla işleyebiliyoruz. Evet. Ebu da bin Hammad Allah kendisinden razı olsun. O da şöyle diyor. Allah'ı yaratıklarına benzeten kimse kafir olur. Allah'ın kendisinin nitelendirdiği sıfatları inkar eden kimse kafir olur. Ne Allah'ın kendisinin nitelendirdiği ne de peygamberinin onu nitelendirdiği hiçbir sıfat teşbih yani benzetme değildir. Bu da imamın söylediği sözlerden bir tanesi. Ee, diğer sohbetlerde de hatırlayacak olursanız Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle geri göğü yaratıyor. Her şeyi bir nizama koyuyor. Kendisiyle alakalı bilgileri bizim anlayışımıza bırakıyor. Bu mümkün değil kardeşler. Eğer bırakmış olsaydı ki olmaz. Bakın Herkes bir şeye benzetmiş Allah'a. Doğru mu? Kimi e, Yaratan kim? Allah. Her şeyin yaratısı kim? Allah. Öyleyse yaratılan her şey Allah'tan bir parça demiş. Ve hatta birçok rivayetleri de gündeme getirerek bir taşa, bir kadına, bir eşyaya, her şeye ne yapmış? Benzetme yoluna gitmiş. Veyahut nasıllığına, niceliğine gitmiş. İşte imamın burada e, bu acıyı tatsın diye söylediği sözlerden kim Allah'ı yarattıklarına benzetirse o dinden ne yapar? Çıkar kafir olur diyor. Nasıl? Evet. Yani çok çok ismini koymadım da o yüzden. Selef imamlarından bazıları isim ve sıfatlar konusunda şu güzel kaydeyi beyan etmişlerdir. İslam'ın ayağı ancak teslimiyet, köprüsü üzerinde sapasağlam durmaktadır ehl sünnet vel cemaat Allah'a hamdolsun tatil, teşbih ve temsilden uzaktır. İşte ehli sünnet vel cemaatın Allah'a iman konusundaki akidesi ve onların imamların görüşleri budur. İster onların çağında olsun ister sonraki çağlarda olsun kim onların yolundan giderse Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve ashabının yöntemine sarılmış olur. Onların arasında bile bulunsa her kim onlara <gülüyor> muhalefet ederse onlardan değildir. Evet. Bugünkü sohbetimiz buraya kadar inşallah. Sohbeti Allah mısınızdır? hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Tabii buyurun. Hem evet. kulumun zannı üzereyim. Derken şimdi buradaki hani isim ve mı yoksa yani başka şeylerde mesela vermesinde mi Olduğu gibi ha, nasıllığına riceliğine gitme. İşte bir şey var mı? Nasıl ben kulumun şah damarından de. daha yakınım. Olduğu gibi ha, ben Hı. onun zanlı Hı. gibiyim. Affedici olduğunu düşünerek hep gitmek. Hüsnü zan. Yani, Şimdi gelen rivayetler yani. ne kadar geliyorsa o kadar konuşabiliyorsun. Hı. Ben kulumun zanlı üzeriyim O kadar. Ben kulumun zanlı üzeriyim. Yani. Olduğu Hı. yerde dönüyorsun. Bir de Resulullah Şakir rüyasında Allah'ı görmesi. Evet. Şimdi e, burada hadis kaydelerine göre mi bu şey hasene bir şey? Mesela hani Şimdi, çakıştığı zaman veya işte burada çakışma falan yok. Yani Şimdi burada Allah bir hadisin musun, e, bir hadisin sahih ve zayıflığı cerh ve tadille gündeme getirilir. Onun dışında e, Allah kendilerinden razı olsun. Allah sayılarını artırsın. Bazen kendileri yetkili olacak. Hadiste mesela Şakalbani gibi günümüzde. Onların da metin tenkiti yapma hakları vardır. Çünkü bazı şeylere sahip olması hasebiyle onun dinin temellerine uyup uymadığında mesela Şakalbani namaz kitabını okursanız hemen mukaddimesinde bir metin tenkiti yapar. Nedir bu? Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz. Bu hadisi uydurma olduğunu söylediği halde şeyh ne yapmamıştır? Durmamıştır. Devam etmiştir ve metin tenkidi yapmıştır. Bu Kur'an'ın şu ayetine terstir. Bu Kur'an'ın şu ahkamına, şu dinin şu ahkamına nedir? Terstir diyerek metin tenkidi yaparak Kur'an ve sünnete uymanın gereğini insanlara anlatmıştır. Ve sahabenin ise bu dinin temel taşları olduğunu, teminatı olduğunu söylemiş ama bu hadisin temel taşlarına ters bir rivayet olduğunu gündeme getirmiş. Buradaysa Allah Azze ve Celle'nin rüyada görülme meselesi senin o dediğin kaydelere girmez. Şimdi hadis usulünde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözüyle fiili birbirine çakışırsa biz ne yaparız? Sözüne muhatabız. Fiili kendisine has olabilir. Mesela bir visal orucu olsun, bir ikinden sonra kıldığı sünnet Hayır, olsun, gece namazının kendisine farzı vesaire Ama burada böyle bir olay yok. Burada Allah Azze ve Celle'nin dünyada görülme meselesi zaten akidede yok. O gör onu kim gördüm derse yalan söylemiştir diyor. Veya o bir nurdur. O onu gördü. Muhakkak ki gördü onu iki kere gördü. Meselesinde ise orada Cibril'i e, Allah'ın yarattığı surette gerçek suretiyle gördü. Yoksa Allah Azze ve Celle'yi değil. Şura suresindeki o ayeti hatırlattığım gibi Allah kimseyle karşılıklı görüşecek değil. Ya bir perde arkasından ya bir vahiyle ya da ilham yoluyla. Ama karşılıklı nedir? Görmemiştir. Bugün Miraç'ta Allah Azze ve Celle'nin e, Resulü tarafından görüldüğünü iddia eden sadece tasavvuf fırkasıdır. Başkası değil. Çünkü ayet ve hadisten sabit. Ama burada sadece rüya. Rüyada görme meselesi var ki bu da e, hasen olarak gelir ki hasen de sahih derecesindedir. Olduğu <gülüyor> gibi alıyoruz. Keyfiyet işte burada Selef dedim ya iki ayrılıyor ben e, bir tarafın kanaatini kullanıyorum o da mesela Şeyh diyor ki İbn-i Allah kendisinden razı olsun peygamberler de bir insandır ama diğer insanlardan farklı özellikleri vardır mesela senin kalbin uyuyor benimki de uyuyor peygamberin uyuyor mu onun gibi misal e, herkes insan ama vahiy kime geliyor misal, bu gibi şeyleri getirerek Veyahut Allah Azze ve Celle'nin Biz senin kalbini yarmadık mı İşte içindeki masivayı temizlemedik mi İşte biz seni öksüz Bulup barındırmadık mı Öyleyse Rabbinin nimetlerini anlat da anlat ki birçok meseleyi getirerek Demek ki Resul'a verilen Özel hasletler var Rüyada görmesi de bunlardan bir tanesidir Deyip kanaatini kullanıyor Ama bir kısım Alimler de Resul de bir kul Gördüyse rüyada öyleyse diğer kullarda bunu ne yapabilir? Görebilir tipinde el alıyor ama ben kanaatimi öbür yönünü kullanıyorum. Dedim. Evet, Bunun yani ehli sünneti, sünneti yok değil bunu da yapamazsın. Onu da sahih veya zayıf olarak gelmiş. bir evet. yani Hocam şimdi burada İbn-i kendi görüşünde herhangi bir nas yok. Tamamen kendi şahsı görüşü. Evet dedim ya ben kanaatimi o şekilde nas yok. evet. evet. sıkıntı yok. Sıkıntı yok tabii. Evet. Faneke Allahümme ve bihamdike eşhüdel la ilahe illa ente estağfurke ve ettevbeli. Velhamdülahi Rabbil Alem.